Rızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün. Yolu bir, gayesi bir sahabi Ümmü Habibe radıyallahu anha Ümmü Habib'e, Remle bint Ebi Sufyan, Sar bin Harb el Ümawiye, radiallahu anha. Kureyş kabirilerinin reislerinden Ebi Sufyanla, Safiye bint Ebu'l As bin Ümeyye bin Abdullah Şems'in çocukları olarak İslamiyetten 17 yıl önce dünyaya gelen Ümmü Habibe'nin soy ağacı, Hz. Peygamberle dedeleri Abdümenafta birleşiyordu. Ümmü Habibe, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in halası Ümeyyen'in oğlu Ubeydullah bin Cahş ile evlendi. Ubeydullah hayatının ilk dönemlerinde Hanif inancına mensup olduğu için putlara tapmazdı. Ne var ki inanç dünyası inişli çıkışlı seyreden Ubeydullah bin Cahş daha sonra Hristiyanlık inancını benimsemişti. İslam dini Mekke topraklarında neşve neva bulmasıyla Ümmü Habibe ve eşi ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Bir setin yılında müşriklerin baskısı artınca Ümmü Habibe ile Ubeydullah bin Cahş, ikinci kafileyle birlikte Habeşistan'a hicret ettiler. Hicret esnasında hamile olan Ümmü Habibe radiyallahu anha, Habeşistan'da Habibe isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve o günden sonra Ümmü Habibe olarak anıldı. Habeşistan'da bir süre Cafer bin Ebu Talib'in yanında kalarak Müslümanların önderliğini yaptılar. Ümmü Habibe ile Ubeydullah bin Cahş hayatın sarp yokuşunda birlikte yola çıkmışlar, birlikte hicret etmişler ve kader birliği yapmışlardı. Fakat Ubeydullah bin Cahş irtidat ederek Hristiyanlığa geri dönmüş ve Eşini yolda bırakmıştı. Ümmü Habibe'yi de inandığı hak dinden zorluyordu. Ümmü Habibe yola çıkmıştı bir kere. Belki tek başına kalmıştı bu tevhid yolunda. Ama yolu bir, gayesi birdi. Eşinin Hristiyanlık dinine geçmesi için yaptığı baskılara şiddetle karşı çıktı ve ondan boşandı. Ubeydullah ise hayatının geri kalanında Habeşistan'da sahabileri irtidat etmeye çağırmaya devam etmiş ve orada vefat etmişti. Köklü ve zengin bir aileye mensup olan Ümmü Habibe'yi zor günler bekliyordu. Mekke'de İslamiyet'i henüz kabul etmemiş olan babasının yanına dönememiş, Habeşistan'da çocuğuyla bir başına kala kalmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Habibe'nin çektiği sıkıntılardan haberdar olmuş ve kendisiyle evlenmeye karar vermişti. Hicretin 6. yılında hem İslam'a davet etmesi hem de kendi adına Ümmü Habibe'ye dünürlük yapması için Necaşi Ashame ile görüşmek üzere elinde iki mektupla Amr bin Ümeyye'yi Habeşistan'a gönderdi. Allah Resulü mektubunda Necaşi Ashame'den kendisini Ümmü Habibe ile evlendirmesini ve onunla birlikte Habeşistan'da bulunan Müslümanları Medine'ye göndermesini istiyordu. Resulullah'ın teklifi üzerine Ümmü Habib'e çok sevindi ve haberi getiren Necaşi Ashami'nin cariyesi Ebrehe'ye üzerindeki takıları verdi. Nikah içinde Halit bin Said'i vekil tayin etti. Necaşi ashame orada bulunan Müslümanları toplayarak Allah Resulü'nün isteğini duyurdu ve Resulullah adına Ümmü Habib'e'ye 400 dinar mehirle bir gerdanlık verdi. Hizmetçisi Ebrehe'yi de ona yardım etmekle görevlendirdi. Ümmü Habibe'nin babası Ebu Sufyan o sırada müşrik olduğu için onun velayetine müracaat edilmemişti. Ümmü Habibe Müslüman olduktan sonra babasının ve diğer müşriklerin baskılarına göğüs germiş ve hamile olmasına rağmen Habeşistan'a hicret etme cesaretiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olmaya layık üstün meziyetlere sahip bir kadın olduğunu göstermişti. Kızının Allah Resulü ile evlendiği haberi kendisine ulaştığında Ebu Sufyan sanıldığının aksine öfkelenmemiş, Resul-i Ekrem için o reddedilmeyecek biridir diyerek evliliğe onay verdiğini ifade etmişti. Bu evlilik aynı zamanda onun İslamiyete yaklaşmasına vesile olmuştu. i̇bn Abbas'a göre Mümtehine suresinin Bakarsınız Allah düşman olduğunuz kimselerle aranızda bir sevgi ortaya çıkarır mealindeki ayeti bu hadise üzerine nazil olmuştur. Ebu Sufyan Hudeybiye antlaşmasının uzatılmasını temin için Medine'ye gelmiş teklifi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edilmeyince kızı Ümmü Habibe'nin ziyaretine gitmişti. Eve girer girmez yerdeki Allah Resulü'nün döşeğine oturmak istemişse de Ümmü Habibe ona, Hazreti Peygamber'in döşeğine oturamayacağını söylemişti. Ümmü Habibe annemiz Allah Resulü'nün vefatının ardından 30 yıl kadar yaşadı ve bu sürede yaşanan hiçbir fitneye karışmadı. Dayısının oğlu, Hazreti Osman'ın evi muhasara edildiğinde onun evine gitti. İsyancılardan biri başörstünü çekerek Ümmü Habibe annemizin yüzünü açınca ona, Allah elini koparsın diye beddua etti. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri bu kişinin sağ kolunu kesti. Ümmü Habibe annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe ve Ümmü Seleme annelerimizden sonra en fazla hadis rivayet eden hanımı olmuştur. Habeşistan'da kiliselerle ilgili bir müşahadesini resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme anlatan ve kabirleri mescit haline getirenlerin ahiretteki durumuyla ilgili bir hadisin varid olmasına vesile olan Ümmü Habibe radiyallahu anha, Hicret'in 44. senesinde Medine'de vefat etmiş ve baki mezarlığına defnedilmiştir.